1180 numaralı konu İbn Abbas'ın gözleri görmez olunca namaza ara vermesi gerektiği için tedaviden vazgeçmesi İbn Abbas'ın gözü görmez olduğunda ona bir kişi gelerek eğer sen yedi gün sabreder, namaz kılmaz, sırtüstü durursan, namaz için işaretle iktifa edersen seni tedavi ederim ve Allah'ın izniyle gözün de şifa bulur dedi. İbn Abbas fetva almak için Hazreti Ayşe ile Ebu Hüreyre ve başka sahabelere haber gönderdi. Herkes acaba bu yedi gün içinde ölürsen nasıl olacaksın, namazı kılmadığın için ne yapacaksın, dediler ve böylece o gözünü tedavi ettirmekten vazgeçti.